Radyo Tiyatrosu Radyo Tiyatrosu Nemiş Senfoni. Willy Forst'un eserinden esinlenerek yazan Aliye Bökesoy. Mikrofona koyan Hamit Akılda. Efekt Erol Tanülkü. Oynayan sanatçılar Frans Schubert, Junayd Türel. Okul müdürü Kane Kıpçak. Erkek Ersan Barkın. Birinzer Metin Çoban. Terza Candan Teksoy, Kontes Gül Gülgün, Kont Esterhazi Kayhan Yıldızoğlu, Öğrenci Vedat Kosal, Agnes Oya Seymen Müdür Muhabine Sükan Kahraman, Erlanger Fadıl Garan, Protokolcu Ünal Gürel, Kadınlar Şevkiye May, Bilkay Bilkaitekben, Karolin Ani İpekkaya, Hizmetçi Fetiye Sezer, Vakıf Hayoş Kazım Hün, Hans Selim Naşit Özcan Kont Betlen İbrahim Delideniz Aferin çocuklar Çok iyi Yarın yine söyleriz Şimdi asıl dersimize Matematiğe geçelim Geçen derste nerede kalmıştık Bölmelerde efendim Tamam Bölmelerde kalmıştık. Bölmelerin çeşitlerini anlatacağım şimdi size. Önce kesirlerden başlayalım. İki türlü kesir vardır. Adi kesir, ondalık kesir. Şimdi tahtaya yazıyorum. Bakın. 3 bölü 4. Bu nedir? Adi kesir. Şimdi başka bir örnek. 2 bölü 4. Durun. Erşüber. Erşüber. E, buyurun efendim. E, buyurun sayım müdür. Bu ne hal? Duymuyor musunuz? E, duyuyorum efendim. Ne? Neyi duyuyorsunuz? Müziği efendim. Ben çocukların yaptığı gürültüyü soruyorum. Hı. Odama kadar gelen gürültüyü. E, evet efendim. Ama bakın susmuşlar artık. E, onlara kesirleri anlatıyordum ben. Yeter artık. Bıktım sizin bu müziyenliğinizden. Tahtaya bakın. Kesirler mi var yoksa kafanıza esince yazdığınız notalar mı? Ne olacak bunun sonu? Gürültüyü duymazsınız. Disiplini bozarsınız. Hem dersiniz matematik. Arada sırada çocuklara koro şarkıları öğretin diye rica ettikse matematik dersinde de tutup... müdür bey. Haklısınız. Kesirleri yazarken iki dörtlük ölçü işaretini görünce dalıp gitmişim. Dikkatsizlik işte. Yok bu böyle sürüp gitmez her şey Beste yapacaksanız çekilin. Öğretmenliği bırakın. Yok ders verecekseniz bu disiplinsizlikler sürüp gidemez Rapor edeceğim sizi Zaten siciliniz hep başarısızlıklarla dolu Sanki zorla öğretmenlik yapıyorsunuz Müdür bey müdür bey Kont Ester Hazin'in sekreteri gelmiş odanızda bekliyor efendim Aha, Evet kont e, Ester Hazin'in sekreteri Geliyorum Evet Erşi Hubert Bu böyle gitmez Aklınızı başınıza devşirin artık anlaşıldı mı? Kendiniz mi yaptığınızı Sizlere tam bir matematik öğretmeni gerek Hem daha yararlı olur Hem de sınıfta sus pus oturmayı öğrenirsiniz O zaman belki Dersin bitmesine 5 dakika var Paydos ediyorum çıkabilirsiniz Şey öğretmenim Çok üzgünüz hepimiz Böyle şeyler olacağını düşünemedik Doğru iyi etmedik Hata bizde Onun için şimdi sınıf mümessili olarak Müdür beye gideceğim Kompetlerin oldu benimle gelecek. Sizden ayrılmak istemiyoruz. Gerekirse bizi cezalandırsınlar sizin yerinize efendim. Susun, susun çocuklar. Olacak şey değil bu. Müdür Bey haklı. Ben konuşurum onunla. Dikkat edip sizi susturmam gerekirdi. Ne yapalım? Gelin. Ha işte hademe de geldi. Evet. Müdür Bey sizi rica ediyor efendim. <gülüyor> Özür dilerim efendim. Bütün kabahat bende. Bırakın şimdi onu canım. Hı? Oturun her herşubert. Bakın Kont Ha Hazretleri'nin sekreterleri her gizin gel. Ah, çok memnun oldum efendim. Ben de. Kont canapları sizin bestelerinizi duymuşlar. Pek beğenmişler. Evet efendim. Özellikle liğitlerinizi, senfonilerinizi çok severler. Sizi şahsen de tanımayı çok istediler. Bu cumartesi bir davetleri var. Ya Hı -hı. E, siz de davet ediyorlarmış. Her gizin gel işte bunun için... E, evet efendim hem kont cenaplarıyla tanışma fırsatını bulacaksınız hem de misafirlere eserlerinizi dinleteceksiniz. Ya, şey tabii şeref duyarım. Benim için büyük bir mutluluk. Ama ben bu çeşit toplantılara hiç alışık değilim onun için. <gülüyor> Oldu mu ya? Hadi hadi alışırsınız. Hı? Hem kendinizi tanıtmak için de bir fırsat bu. Kont cenapları genellikle sanatı severler. Genç şairlerle yeni yetişen müzisyenlerle Hep ilgilenirler Siz ilk değilsiniz bu yolda şey, ya, Çok teşekkür ederim efendim Kıvanç duydum Gelirim herhalde Teresa, Teresa, ah bilsen ne kadar mutluyum. Eserlerimi tanıtacağım artık. Ne var? Yoksa son senfonin mi çalınıyor? Hayır hayır daha önemli. Bir bilsen. Artık her şey yoluna girecek. Nasıl olacak Frans? Söylesene kuzum. Kont Esterhazi beni davet etmiş toplantıya. Ne toplantısına? İlahi Teresa kardinaller meclisine çağıracak değil ya... ...evinde bir şölen veriyormuş beni de çağırıyor. Misafirlere eserlerimden parçalar çalacağım. Kont Esterhazi? Hı -hı. Bütün Viyana orada olacak demek ya, de bu. Ya artık tanınacağım. Herkes tanıyacak beni. Hem üne kavuşacağım hem paraya. Ne iyi çok Hı -hı. sevindim. Hele para işi çok önemli. Yoksa müzik basımcıları eserlerinin yok pahasına kapışıp giderlerdi Artık onlar benim peşimden koşsunlar Düşün Teresa, Viyana'nın bütün kalbur üstü kişileri orada e, Ya Kontun ilgilenmesi? Geleceğine Ama... de ününe de çok etkisi olacak evet. Biliyorsun ya Kontun sarayını dışarıdan görüp hayran olur <gülüyor> Kim bilir salonlar ne geniştir ya. Kadınlar, tuvaletler, mücevherler <gülüyor> Ama Teresa, Ben gidemem ki oraya Niye? Hangi kılıkla giderim ben? Hangi kılıkla da ne demek canım? Baksana üstümdeki partallara dökülüyorlar. Başka elbisem de yok. Ya doğru. Ee, ne yapmalı? <gülüyor> hiç. Maskara olmaktansa hiç gitmem. Olur mu canım? Büyük fırsat bu senin için. <gülüyor> Üne kavuşman geleceğin buna bağlı. <gülüyor> ama böyle de gidilmez ki. Adamı kapıdan kovarlar. Bir arkadaşından alsan. Benim öyle güzel elbiseli zengin bir arkadaşım yok ki. Hepsi benim gibi. Doğru. Bu önemli işte. Ne yapmalı? Ne yapmalı? Ha, buldum Erlanger Kim Erlanger Şu eskici kira ile elbise veren adam o Olur mu canım Kiralık elbiseyle? Ha. Niye olmasın üstüne uygun temiz bir şeyler buluruz Ama e, Hem bu adamlar kira da ister Ben Erlanger'i tanırım kızı arkadaşım Senin gitarını rehine veririz tas tamam sanki ısmarlama sahii iyi oturdu hiç belli değil öyle mi ee, ama bakın gülünç olmayayım sonra kat iyi yani tas tamam hem ütüsü falan da çok ne ütü ne temizlik yeni temizlettim olduğu gibi giyebilirsin ...cenapları tanışmaya arzu buyurduğunuz... ...her şu verti takdim ederim. Hoş geldiniz. Tanıştığıma çok memnun oldum. Bana şeref... ...verdiniz efendim. Ee, Aziz Kontes e, saygılarımın... ...kabulünü rica ederim. Lütfedip... ...geldiğiniz için teşekkürler. Leitlerinizi pek sevdim. Benim için ne mutluluk. Ee, buraya çağırmanız da büyük bir lütuf. Asıl sizin gibi büyük bir müzisyenin... ...toplantımıza katılması bizim için büyük bir mutluluk. Bize yeni bir şeyler dinletecek misiniz? Nasıl emrederseniz. ...yeni bir senfoni besteliyorum. İlk iki bölümü bitti. Bize klavsende bazı parçalarını çalar mısınız lütfen? Memnuniyetle Aziz Kontes. Ee, ben meşgul etmeyeyim sizi. Misafirlerimiz... Ha, görüşürüz Herr Kuzum bu ne garip kılıklı adamlar. Kont nereden bulur bunları? O enteresanlığı da geçti artık. Züppelik düpedüz yani. Bak bak adamın fırana bak. Polis mi nedir? Kadına yol vermeyi bile bilmiyor. Aa, bir dakika geçebilir miyim efendim? Ah, hay hay e. ha Buyurun efendim Başlayın Aa, Eyvah. Heykele bir şey takıldı Devrildi Benim etiğim mi acaba Etiğiniz değil etiğiniz ne ki etiket <gülüyor> Bakın sicimle bağlı Ben alayım Zahmet buyurmayın bir dakika ben alırım Evet e, neymiş acaba hmm, Eskici Temizleyici Franz Erlanger Waschstrasse 34. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <çok yürürüm. gülüyor> Sayın misafirler, sevgili dostlarım. Şimdi günün sürprizi sizlere bir müzik ziyafeti verecek olan genç ve değerli bestecimiz Herr Franz Schubert'i takdim ederim eserlerinden bir şeyler hatırlarsınız herhalde hepiniz ee, buyurun Herr Schubert teşekkür ederim ee, teşekkür ederim ee, bana bu şerefi bağışlayan Sayın Kont Esterhazy'ye minnettarım Diğersinin tepesi atmıştır. Benden sordu. Küçük hanım buradaydı dedim. Ben yavaşça bir yere gelişeyim. Neredesin Karolin? Beni üzmek için mi böyle bekletirsin? Sorma, sorma Gustav. Terziden kurtulamadım. Bu genç kim kusun? Bilmem. Babanın yeni buluşları işte. Tanınmamış bir dahi. Hı? Ah demin olanları bir görmeliydin. Adam eskiciden bir frak almış. Hı? Ondan sonra. Bir... yaptığı da... ...olsun, yine de dayanılmaz bu harekete... ...bir müzisyen için de... ...unutma ki Viyana'da nezaket dahadan önce gelir... ...hoş bu senin Schubert'in dahi olduğu da pek belli değil ya... Gustav. neydi adamın adı? Bu ...Schubert, Franz Schubert... Ha, ...Schubert... Merhaba Frans geliyorum Merhaba nasılsın? Çok iyiyim sen nasılsın? Ne zaman çıktın derste? Biraz önce sonra kahveye uğradım Ama sana haber vermeden de edemedim Hayırlısı gene bir davet olmasın? Nasıl da bildin <gülüyor> ama bu başka davet Kont Esterhazi beni Hay Allah bu kont seninle iyice ilgileniyor İlgileniyor da söz mü? Adamın gerçekten beni de müziği de sevdiğine inanıyorum artık Bak Çocuklarına ders vermemi istiyor Bravo vallahi senin o yaptığından sonra <gülüyor> Ama Teresa, bana yapılan hakaret Canım konuklarından <gülüyor> bir yaptığı şımarıklığı Sen nasıl öğretirsin adama Kendimi tutamadım Bilmem işte kan tepeme çıktı Bak yine adam soylu kişi Hoş görürlüğü de akıl almaz dedi Hadi bari bu kez bir aksilik çıkarma da Yok canım <gülüyor> olmaz artık öyle şey Bu kez şansımı yeneceğim. Onlar da bir başladım mı öğretmenliğe bütün soylular zenginler tutar artık beni Tabii Matematik öğretmenliğini de bırakırsın artık İstediğim gibi bestelerime de çalışırım Kont Esterhazi çok kibar babacan bir adam Sanattan da anlıyor müzikten de Ben sanattan çok anladığımı söyleyemem ama... ...sizin bestelerinizde bir duygululuk, bir şiir var ki... <gülüyor> Müzikten anlaman demekle büyük bir alçak gönüllülük göstermiş oluyorsunuz. Bakın, siz Beethoven'a göre daha genç, daha yenisiniz. Onun sanatı daha sürükleyici, daha çok topluma sesleniyor. Devrimci yani. Ama siz daha şairsiniz. Duygululuk daha ağır basıyor sizde. Beethoven'la benim adım ancak usta ve çırak olarak yan yana anılabilir... Ama yine de büyük bir övgü benim için bu. Teşekkür ederim. Çünkü o Çağlar'ın az yetiştirebileceği... ...büyük bir usta. Muhakkak. Ama sizi onunla birlikte düşünmekle... ...sadece alışılmış bir iltifat yapmış değilim. Size olan güvenimi... ...şimdi çocuklarıma ders vermenizi... ...rica etmekle de göstermek isterim. Benim için büyük bir şeref, büyük bir mutluluk olur bu. Bütün gücümü onlara harcamaya hazırım kont. Sanatçının... Hele sizin gibi içli bir sanatçının böyle e, nasıl diyeyim böyle günlük işlere <gülüyor> hani çocuklara ders vermeye falan vakit harcaması doğru olmaz. Sanatın zararı ne olur ama ne yapalım ki dünyaya kendi görüşümüze göre bir düzen veremiyoruz. Siz aslında da öğretmensiniz galiba. Evet matematik öğretmeniyim <gülüyor> üstelik. <gülüyor> matematik bir noktada sanatla felsefeyle birleşir galiba <gülüyor> ama herhalde okul çocuklarına kerrat cetveli öğretmekle değil. Çünkü koskoca bir sınıfta zeki olanı da var... ...ahmağı da... ...anlayışlısı da var... ...dar kafalısı da... ...zor iş... ...ama çocukların sizi sıkmayacaklarını umarım... ...usludurlar... ...oldukça da zekidirler... Kont cenaplara cüretimi bağışlasın... ...eğer çocuklarınız babalarına çekmişlerse... ...ben onlara ders vermekte çok güçsüz kalırım herhalde... <gülüyor> Ortalama <gülüyor> ölçülere göre gerçekten zeki sayılırlar... ...sanata karşı da epey yakınlıkları vardır... ...hele büyük kızımın... ...sahi... Çareğim de onlarla bir tanışın önce. Sonra da e, ders saatlerini falan konuşuruz. Kızlar mı çağırın Hans. Evet, küçüğe başka dersler için de öğretmen geliyor. 12 yaşındadır. Ha? Heh. Gel bakalım Agnes. İşte yeni müzik öğretmeniniz Herr Franz Schubert. Günaydın efendim. Çok mutluyum. Günaydın küçük bayan. Ben de mutluyum sizinle çalışacağım için Bestelerin için çoğunu biliyorum Çok sevindim <gülüyor> <Yeah. Oo. gülüyor> Bu da büyük kızım Karolin <gülüyor> Günaydın ne? Siz ha Şimdi anladım bu iltifatların neden yapıldığını evet. Çok özür dilerim kont çenapları Bir dakika Sinirlenmeyin Bir kontun huzurunda bir sarayda nasıl konuşulacağını bilmem belki ama verdiğiniz hizmeti kabul edemeyeceğim efendim özür dilerim. Sizden özür dilemek için, bağışlatmak için kendimi buyuruyorum. Rica ederim. Benim ne haddime? Ben bir müzisyenim nihayet. Böyle zor... konuşmayın her şubet. Aramızda soyluluk gibi bir şeyi hatırlatacak bir şey oldu mu hiç? Evet. Bir hata yaptım. Ama özür dilememe rağmen bağışlamazsanız beni çok kırmış olmaz mısınız? Öyle üzülmüştüm ki günlerce arattırdım sizi. İyi ya bu teklifi sırf benim gönlümü almak için yaptınızsa... Teşekkür ederim ama bu öğretmenliği bir sadakaymış gibi kabul ederim. <gülüyor> İlahi, çok duygulu insansınız Herr Schubert. Öyle olsa nihayet bir tanışma, bir özür dileme yeterdi değil mi? Kaldı ki kızımın dikkatsizliğine karşılık sizin yaptığınızda biraz fazlaca sert olmamış mıydı? Saygısızlığı kendime değil, sanata karşı yapılmış e Ya işte, şimdi sanata daha çok saygı göstermek için sanatın iyice içine girmek istiyor. Bestelerinizin hepsini buldurdum Herr Schubert... Gerçi hepsi tamam değil ama bunlar da çok düzensiz, dağınık da basılmış. Size hayranlığım gerçekten derin oldu. Benden bu mutluluğu esirgemezsiniz artık sanırım. Ah çok nefis, çok güzel. ...san sizin sanatınızı övmek için... ...böyle beylik sözler kullanmaya üzülüyor. Ben de öyle seviniyorum ki... ...alçak gönüllü davranıp... ...estağfurullah filan demeyi doğru bulmuyorum o yüzden. Sizin iştenliğiniz bu. Bilmiyorum sanat zevkim az mı çok mu ama... ...öyle duygulanıyorum ki... ...bir de... Evet... ...bir de... ...ama bilmem ki... ...ayıp olur belki. Niçin? Hem niye ayıp olsun? Size... ...böyle güzel, çok yüce aşk eserleri ilham edenleri... ...duygularınıza konu olanları... ...öyle merak ettim ki. Ha, yok, yok. Belli kimselere karşı duymuş, bestelemiş değilim ki onları. Bu, bu... ...apayrı bir şey. Düşler, duygular seslendi sadece. Ama hiçbir zaman çehrelenmedi. Böyle derin duygular... ...böyle başarılı içten... ...aşk sesleri... Bunlara ilham edenlere imreniyorum doğrusu <gülüyor> Yok Öyle büyük bir aşk filan geçmedi başımdan Var öylesine güçlü Sarsıcı duygular Yerini bulamamış heyecanlar ama <gülüyor> Kız arkadaşlarınız sevgilileriniz falan <gülüyor> Evet evet Çocukken oldu kimi gönül maceralarım Sonra kız arkadaşlarım da oldu Sadece arkadaş Şimdi de var Tereza Her derdimi açarım ona ya. Birlikte müzik yaparız Kardeşlerimin de arkadaşı. Ama önemli değil bunlar. Böyle büyük bir aşk fırtına falan. <gülüyor> hayır hayır. Belki yaşamın da fırsat vermedi buna. Ailem, dört kardeş... ...yaşama sıkıntıları... ...sonra arkadaşlarımın hepsi bohem. Her şeye boş veren... ...her şeyi alaya alan sanatçılar. Kısacası yaşama koşulları işte. Koşullarla ilgisi yoktur herhalde bunun... Bütün kuralları, bütün öteki duyguları silip götüren bir fırtına... İşte ona biz yaratıyoruz biraz da. İnsanın Allah'la birleştiği yer bu nokta. Putumuzu kendimiz yaratıyoruz biz. Esinlerimizle, düşüncelerimizle ona biçim veriyoruz. Sanatta böyle oluyor bu. Aşkta da herhalde. <gülüyor> Böylesine derin düşünüp duygulandığınıza göre... ...bu duyguları bir kanala sürükleyen kişinin ortaya çıkmaması garip. <gülüyor> Belki ben bilerek bu yola girdim. Romantik kalmak istedim. Bir kırılmadan bir çatışmadan da yaşama koşullarım beni önledi. Zengin değilim, soylu değilim, yakışıklı da değilim. Nasıl söz o? Bunların hiçbir ilgisi yok ki o türlü duygularla. Hele siz kendinize iftira ediyorsunuz. Yakışıklılık, dünya nimetleri öylesine değersiz şeyler ki... Üzüldüm bağışla Gustav. Öyle dalmışız ki. 45 dakikadır bekliyorum Caroline. Ya, çok üzüldüm. her Hubert ile tanışıyordunuz değil mi? Ee, görüşmemiştik. Ama kendilerini tanımak şerefine ermiştim. Sizinle tanışmak benim için de büyük bir şeref oldu efendim. İyi geceler kon Ben öğretmenimi geçireyim. Bir dakika Gustav. Ama rica ederim. Sayın Fräulein mahcup olurum. Hayır oğlum. hayır. Sizi kapıya kadar geçireyim. Gerçekten mahcup oluyorum Fräulein Karolin Adamlar ne der sonra Ne derlerse desinler Sizinle biraz daha ama, ama ben de çok üzülüyorum buna Öyle bir çevre olmalı ki Öyle bir dünya insanlar hiç ayrılmamalı Ne yazık ki olmuyor Ben de sizin çevrenizden olsam Şu yakışıklı kont gibi örneğin Belki o zaman... Size kaç kere söyledim bir daha çevremden söz etmeyin diye. Biz iki aydın insanız. Öğrenciyle öğretmen. Ya da müzik ustasıyla müzik aşığı. Usta mıyım değil miyim bilmem ama... ...çoğu zaman biz soylu olmadığıma çok üzülüyorum. Şişt, artık bunun üzerinde durmayacaktık ya Her Schubert. Şu Her Schubert sözü bile beni tedirgin ediyor. Öğretmenim deseniz ya da yalnız Schubert deseniz. Arkadaşlarım gibi. Hı? Peki doğru ama siz de bana Fräulein demeyin artık Franz. Caroline. Caroline. İyi geceler Franz. İyi geceler Caroline. Vay vay vay vay. Bu ne uzun yolcu etme, tantanalı ayrılma sahnesi böyle. E, çok iyi insan, çok seviyorum. Öğretmenimi ne var bunda? Kapıya kadar geçirdimse... Kontes Caroline von Esterhazy ile... Müzik hocası. her Schubert çevremdeki pek çok soyludan, soylu ailelerin çocuklarından çok daha saygıdeğer bir kimse. Üstelik de büyük sanatçı. Ya size böyle devrimci düşünceler ne zamandan beri çekici olmaya başladı Kontes? Devrimci düşünceler falan değil bunlar Kont. Bunun böyle olması gerekir sanırım. Büyük bir sanatçı, soyluluktan da yüce katlarda olanlardan da daha üstün görünüyor bana. Bunların en ustası diye bilinen Haydn, sizin amcanızın uşaklarıyla yatar kalkar, ısmarlama beste yapardı değil mi? Ama Beethoven'da Tepliç kaplıcalarında Goethe ile birlikte gezerken... ...yanlarından geçen imparatora selam vermeyip şapkasını kulaklarına kadar geçirmişti değil mi? Oo, dehşet dehşet. Sen neredeyse Prater kahvelerindeki devrimcilere katılacaksın. Bu ne hızlı gelişme Caroline. Bütün bunlar Sayın Schubert'in etkisi olmasın sakın? Olabilir. Niye olmasın? Caroline sen ne dediğinin farkında değilsin. Herhalde bu çalgıcı parçasıyla ciddi... Rica ederim Gustav... Asıl sen dikkatli konuş... Benim saygı duyduğum kimselere senin de saygılı olman gerek... Ben bu adama saygı duymasam hiçbir şey gerekmez... Ama seni bu konuda uyarmam gerek... Beni da. uyarmak sana düşmez Gustav... Ben davranışlarımı ölçüp biçecek durumdayım... Şaşıyorum bu ne değişme... Neredeyse kavga çıkaracaksın... Bu kadar ilgi... Bu kadar terslik... Terslik falan değil... Ben düşüncelerimi olduğu gibi söylüyorum... Alışına gelmiş kurallardan bir an sıyrıldım mı hemen şaşıyorsun... Bu işe tarafsız kalamam elbet... ...bir müdahale etmem gerekecek. Bu konuda sana hiçbir hak bir yetki verdiğimi hatırlamıyorum. Karolin ne biçim sözler bunlar? Biz resmen nişanlı falan değiliz belki ama... ...bütün Viyana bizi nişanlı biliyor. Viyana nasıl bilirse bilsin. Bana ne? Bu nasıl söz? Aramızdaki ilgiyi... ...bütün geçmişi bir solukta silecek kadar... Ama bu ilgi benim duygularıma, karışmana... ...beni tenkit etmene yetecek bir bağlılık... ...ne bileyim bir hak derecesine gelmedi daha. Rica ederim burada keselim. Bizi yemeğe bekliyorlar. Pek çok büyük bestecinin bu halk müziği temalarından isimlendiği fark edilebilir. Kimi temalardan yararlanmışlar ama bunları tam olarak ele alıp yararlanan besteci daha çıkmadı henüz. Elbette çıkacak ileride. Bunları çok seviyorum ben. İnsanın içine işliyor. İlkel bir görünüşleri var ama temelde bir yerlere dayanıyorlar. Büyük lokantalarda falan arada bir çalarlar herhalde. Bunların tipik örneklerini gerçek çigan müziğini çalan gazinolar lokantalar var. Zaman zaman ben de gider dinlerim. Sahi mi? Ne yazık, biz hiç gitmedik. Arada sırada soylu kişilerden de gelenler olur. Ama herhalde sadece ütbelik olsun diye. Niye öyle olsun? Pek hala seve seve dinleyebilir insan. Bu lokaller öyle gidilemeyecek falan yerler mi? Yo, temiz güzel yerler de var elbet Kuzum Franz, ne olur gidelim bir gün. Biz mi? İkimiz mi, Karolyn? Ama nasıl olur? Niye olmasın? Ne var bunda? Bilmem. Hep aynı hikaye. Senin çevren soylu kişilerin diyecekleri hiçbirini düşündüğüm yok. Ne olur gidelim bir gün. Öğleyin gideriz. Öğleyinde var değil mi müzik? Var elbet. Hem orijinal macar yemekleri de yiyebilirsin. Aa, ne güzel. Hı -hı. Ne olur Fransa gidelim bir gün. Bakma Franz Senin bahların Mozartların başka Onların yanında bunun sözü olmaz ama Bunun da başka güzelliği var Elbette onlar ayrı Ama bunların temel güzelliğini de kimse inkar edemez Köklere dayanıyor Bayıldım bayıldım Nasıl gerçek duyguları belirtiyor Nasıl sıcak Bunlardaki canlılık ilkel ama temelli bir canlılık Bak. Çok mutluyum şu anda bir kuş gibi özgürüm... Her türlü bağdan sıyrılmış... Her türlü ön yargıdan uzak... Sevdiğim müzik ve... Ve? Ne olur ve'yi de tamamla Caroline... Sen de biliyorsun ve'nin sonunu... Bunu içimden çoktan tamamladığımı... Caroline... Caroline hayat beni öylesine vurdu... Öylesine umutsuz etti ki... Bir türlü inanamıyorum... Kendime güvenemiyorum... Franz... Franz bırak artık... Oh öyle mutluyum ki... Yo... doğada çok oluyor artık... ...bu kadar da güzellik olmaz ki canım... ...şu kırlara bak... Starlaların altın sarısı nasıl da türlü türlü... ...ya... ...ya ardındaki yemişil ağaçlar? Şu mutlu insanlar... ...şu güzel müzik... ...şu altın başaklar... ...oh... ...kır kahvesini ne kadar sevdim bilemezsin... ...şu tanrılar boyunca koşmak geliyor içimden... ...yaramaz çocuk... ...kovalamaca oynayalım bari... ...hadi Frans, hadi koşalım... ...başaklar arasında toprakta... ...yoo Karolin yok sevgilim... ...ya bir gören olursa ne Olum der... ...olumda değil hadi kal Franz. ...hadi kuzum koşalım tanrılarda ormanlarda gezelim ne olur... Kız ...çekme ama bak yaramaz... ...çılgın kız seni. Karolin, çok koşma, yoruluyorsun, alışık değilsin sen bunlara. Çılgınlar gibi mutluyum Frans, dünyaya geldiğimi şimdi anlıyorum, koş Frans, koş. Üstüm başın kirleniyor Karolin, yorulacaksın sevgilim. Yorulmadım ama kalbim çarpıyor. Bak Frans, kalbim... Karolin, Karolin, kendimi tutamayacağım artık. Frans, kim diyor sana kendini tut diye, ne duruyorsun? Sevgilim, örneğin sevgilim, bir tane. Franz, sarıl sana bana. Öpsele beni Franz. <Gülüyor> Demek aranızda karar verdiniz. Estağfurullah kont cenapları. Karar filan değil. Böyle bir dileğimiz var yalnızca. Kızınızla sevişiyoruz. Oh. Mutlu olacağımızı düşündük. Elbette bugünkü durumda... ...bugünkü koşullarda büyük bir cüret bu. Size gelip açılmam bile büyük bir cüret. Ee, yok. Hayır. Ben o açıdan almadım sorunu. İçinde bulunduğumuz dünya... ...koşullar, toplum kuralları... ...bütün bunlar benim sizden dilediğim... ...şeye aykırı elbette... En doğrusu uşaklarınızı çağırıp beni kapı dışarı ettirmenizdir Ay, rica ederim, Rica ederim bu görüşlere önem vermedik aramızda hiç. Böyle düşünmeyin. Hayır. Sizden böyle bir şey beklediğim için değil. Biliyorum. Çok borçluyum bu konuda size karşı. Böyle davranmakla bana büyük bir değer vermiş oluyorsunuz. Ama ben olağan durumu düşünüyorum. Daha hayatını bile kazanmamış bir öğretmen. Bir müzisyen. Sonra koskoca bir aile. Bir kontlar dizisi. Ve bu soylu ailenin çok güzel kızı. Hı. Elbette büyük bir cüret. Olacak iş değil bu. Olmasına olur, olur. Düşünceleriniz de yanlış değil ama bu dünyanın kuruluşu başka. Çevrenin tutumu, gidişi hiçbir zaman bizim duygularımıza, isteklerimize uymuyor. Zor iş bu delikanlı. Hadi bugün ben razı oldum, içimden geldiği gibi mutlu olduğum karar da verdim diyelim. Yüreklilik gösterip ikimiz de çevreye baş kaldıralım ama... ...yine de sıkıntılardan, zorluklardan kurtulamayacaksınız. Hepsini düşündüm. Günlerce kafa yordum. Bütün bunları yenebilecek gücü buluyorum kendimde. Tepkilere karşı savaşacağım. Kızınız da yüreklidir, dayanıklıdır da. <gülüyor> ne de olsa benim kızım, yürekli olmazsa yazık. Duygularına gereken değer veriyor. Ama ah bu çevre, bu toplum kuralları... ...insanın çabucak bir karar vermesine engel oluyor... Hmm. Ama üstesinden geleceğim Bütün bunları toplum geleneklerini Yeneceğim hepsini. Sevgi bana büyük bir güç veriyor Çatışma gücü Engellerle karşılaşmaktan yılmayacağım Topluma çevreye baş kaldıran bir ben değilim elbette, elbette. İnsan oldu. Ta Prometheus'dan beri baş kaldırmış Var olan güçleri aşmak istemiş Ben de bu işte elimden geleni esirgemeyeceğim elbette Sizin şu sevginiz şu savaşmak isteğiniz bile yaşamanın değerini arttırıyor. Başarınız için ben de çalışacağım ama... ...sonunda hep yeniliyor insan. Bu kör düğüm düzen... ...bu kendi çarkı içinde her üstün değeri... ...her üstün duyguyu öğüten toplum değirmeni. Sizi yanımızda başımızda bildikçe daha da güçleneceğiz. Bu değirmenin temel taşından birisiniz siz de çünkü. Evet ama yalnız birisi. Gücüm yetecek mi bakalım? <Gülüyor> Annerkan, annerkan, rinse im lant. Jum'n dem Champagne, der erste genant. Viva yestik'n annerkan, annerkan, rinse im lant. Jum'n dem Champagne, der erste genant. Çok iyiydi bu akşam. Orkestra arada bir aksadı ama. O şef zaten sakarım biridir. Sanki tenoru sabote ediyor. Koro kurtardı durumu. Ah, bak Veliad prens de çıkıyor. Aman karısı da ne soğuk ne validir. Hiç hoşlanamadım. Alman asıllı değil mi? Elbette soğuk olacak. Oo, bak kon etlenler. Ne kurumlu adam. Soyluluksa herkes soylu. Karşısındakileri karınca gibi görüyor adam. Oo, bak Sorunu Karolin Esterhazi de burada. Yanında da yeni flörtü müzisyen Schubert. Kim bu Schubert kuzum? Halktan. Alelade bir adam. Bir öğretmen. Müzisyenmiş de. Ara liitlerini dinliyoruz. Ünlü bir kişi değil. Ama evlenecekler mi sözde? Duydum dedikodusunu. Nasıl olur canım? Bir kere onlardaki toplantıda dinlemiştim onu. Bu adam düfet yüz bir halk adamı. Öyle yakışıklı falan da değil. Karoline aşıkmış ama dayatmış. Kont hayoş hastalar olmuş. Olacak şey değil. Bu işin sonu gelmez. Koskoca Ester Haziler'in kızı bir çalgıcı öğretmenle. Üstüme iyilik sağlık. Kont Betlen ne diyormuş? Kızın annesini, babası mı? Ona gelinceye kadar vakit akşam olur. Annesi dünyaları birbirine katar. Şşşt buraya geliyorlar. İyi akşamlar Karoline. İyi akşamlar Liyar nasılsın? Merhaba Baron Weininger Saygılar Kontes Esterhazi İyi akşamlar efendim Size arkadaşımı tanıtayım Besteci Franz Schubert Lia von Gettle Baron Ernest Weininger Tanıştığımıza memnun oldum efendim Sizdeki konserde görmüştüm Her Schubert'i. E. Ama tanışmamıştık Birden fark edemedim Çok değişmişsiniz Çok da şıksınız Evet sayın bayan Kiralık frak yerine yenisini aldım Epi değişiklik ama ben sizi hemen tanıyamadım Çünkü insan başını değiştiremiyor ne yapsa Su gidilmez. Yumuşak gitti mi? O seni yener. Ama sen de gittin mi? Frans! Frans! Bir şey oldu mu? Ha yok canım yok. Ne olacak? Ne oldu sarı bir yakalarsan. <gülüyor> Acemi biniciliği at çabuk anlarmış. <gülüyor> at teper de düşürür de. Ama sonunda biniciliği öğrenebilir insan. Gel gelelim kadına yaraşan inceliği ne yapsanız öğrenmekle edinemezsiniz madam. Ah Frans. Çok üzülüyorum ben Nedenmiş o hayatım Sen bütün çalışmalarını yüzüstü bıraktın Nereden biliyorsun bakalım e, Hep benimle berabersin Derslerim falan da var Geceleri de geziyorsun Bestelerini ihmal ettin gibime geliyor Ben öyle derli toplu çalışan bir adam değilimdir Şurada esinlenir burada bestelerim Çoğu zaman lokanta listelerine Gazete arkalarına yazmışımdır bestelerimi Olmamalı işte hayatım Bir düzene sokmalısın çalışmanı Sevsinler ...daha evlenmeden beni kılıbıklaştırmaya kalkıyorsun. <gülüyor> Biliyor musun ki ben yedinci senfonimi bitirmek üzereyim. Ah, uğursuz, ne tamilli senfoni. Ama o olmasa belki biz böyle mutlu olamazdık. Bence kutsal senfoni demeliyiz ona. Hani o ikinci bölümde bir light motif var. Orkestranın üstünde kuş gibi dolaşır. Bir umut teması, bir ışık teması. Evet, bütün gürültüler dinliyor. Değişik olaylar arasında bir an... ...sonra... O umut şarkısı duyuluyor. Sonra da siliniyor. İşte o temayı işliyorum. O umut havası genişliyor. Sonunda tam bir mutluluğa varıyor. Güçlü bir final. Bir çeşit zafer marşı. Bir insan mutluluğu marşı. Neden böyle oldu bilemiyorum Tereza. Birdenbire hepsinde bir gevşeme, bir soğukluk. Dersler devam etmiyor mu şimdi? Bir takım bahaneler, özür dilemeler. Hani armudun sapı var, üzümün çöpü var hikayesi. Ders verdiğim bütün aileler boş vermeye başladılar. Bunda bir bit yeniği var ama... Evet, işi karıştıran birileri olmalı. Kim olabilir? Benim düşmanım yoktur ki. Bu aileler çocuklarına ders vereyim diye kendileri koştu peşimden. Mesterhazilerin çocuklarına ders verdiğim doyulunca moda oldum birdenbire. İyi kötü kazancım da arttı. Ama şimdi... Hepsi birden mi oldu? Canım bir gün birisi özür diliyor... Öbür gün öteki. Yok geziye gidiyorlarmış da. <gülüyor> Aradan birkaç hafta geçiyor bir başka aile. Yok çocukların öteki dersleri geri kalıyormuş da. <gülüyor> Bestelerinden biraz bir şeyler geliyordu. Belki onlar bu açığı kapatır. <gülüyor> o işte de garip bir durgunluk var. Hepsi bir şeyler uydurmaya başladı. Ben sıkıntıya alışık adamım. Paraya hiçbir zaman önem vermedim ama... ...işte bu durum can sıkıyor. Ah Franz, öyle temiz insansın ki. Öyle romantiksin ki. Olayların arkasındaki şeyleri bir türlü göremiyorsun. Belli artık. Bunların ardında bir parmak var. Canım kim olabilir? Benim kimseye kötülüğüm yok ki. Nasıl anlatayım? Bunlar açık belirli şeyler değildir ki. Bir şey düşündüğümden de değil hani. Öyle söyleyiverdim işte. Merhaba Hans, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, saygılar her şu Evde yoklar. Ya, bir programları yoktu halbuki. Ee, bir haber, bir pusula falan bıraktılar mı? Evet efendim, hmm. Fräulein Caroline bıraktı. Büyük babaları Kont Betlenlere gittiler topluca. Böyle ansızın gitmezlerdi. Bir hastalık falan mı var yoksa? Benim bilebildiğim kadarı öyle bir şey yok. Fräulein Caroline'in pusulası bu efendim. Peki. İyi geceler, iyi geceler herşübert saygılar. Neymiş acaba böyle birden bire? Hı? Sevgili Franz, bu akşam buluşamayacağımıza üzgünüm. Acele büyük babamlara gidiyoruz. Bundan sonra Sevgiler, yarına Karolyn. Allah Allah neymiş böyle? ...ama ailece bir şeydir elbet. Bütün aileyi ilgilendirir bu... Yohan ben senin kayınbaban değil amcan da sayılırım. Hatta babanın yerine bile geçebilirim. Bunun üstünde tartışma bile saçma. Ama efendim böyle şeyler artık her gün rastlanıyor. Olan şeyler bunlar. Çağımızın görüşü değişti. İnsanlar daha bir geniş görüşlü oldu. Evet normal bir şey değil bu ama... ...iki genci mutsuz bırakacak kadar sert davranmayı gerektiren bir şey de göremiyorum ben ortada. Bu sivri fikirlerin entelektüel planda kaldığı sürece bir şey demedik. Soylu bir kişi için bu kadarcık züppeliği belki değişiklikte de sayabiliriz. İngiliz lordlarında da olur bu. O aziz düşünürleriniz, Fransız modası, Voltaire'ler, Montesquieu'ler etkiliyor sizi diyelim. Bir salon tartışması... Yanılıyorsunuz efendim. Ben bunları gösteriş olsun diye edinmiş değilim. Benim artık salon edebiyatı, fikir züppeliği yapacak yaşım da durumum da yok. Bunlar benim içten... ...düşünüp tartarak katıldığım fikirler. Ya evladım istersen git Napolyon'un ordusuna... ...gönüllü yazıl. Ben sadece... ...kayınbaban ve babanın vekili olarak... ...üzülürüm. Ama iş benim öz kızımın kızına gelince... ...hiç laf dinlemem. Bu senin sivri düşüncelerinin... ...başkalarının yaşayışını etkilediği anda... ...iş değişir. Bir salon entelektüelinin... ...moduya uyan düşünceleri başkadır... Torununu bir çalgıcıya vermeye kalkarak bu fikirleri uygulamaya çalışması başka. Hatta işin içinde benim torunum olmasaydı ben soylu kişilerin, Avrupa'nın soylu ailelerinin bir ferdi olarak gene de karışırdım bu işe. Bunlar, e, bu dar görüşlülük iki gencin bütün bir ömür mutsuz kalmalarına yol açsa da mı? Onların insan olarak mutluluğa hakları yok mu? Bu soyluluk kurallarının kırılmazlığı mı var yani? Sen ne diyorsun Yohan? Kırılmazlığı değil hatta dokunulmazlığı var. Değil bu evlenmeye razı olman kızının bu çalgıcıyla gezip tozmasına göz yumman bile fazla. Bir çağın dünya görüşü için doğru olabilir. Ama bu düşünceler yüzünden iki insanın bütün ömürlerini zehir etmeye kimsenin hakkı yoktur. Vay vay vay vay. <gülüyor> Şimdi de Ruso sentimentalizmi. Bana bak Yohan. ...senin bu düşünceleri sürdüren devrimciler de... ...onlara bakıp devrim yapmaya kalkan sivri akıllı Fransızlar da... ...günümüzün kılına bile dokunamadan geçip gidecekler. Onun için de ben iki yıllık soylu ailenin içine çalgıcı sokamam. Senin de Betlen adı kadar Yüce Esterhazi adını kirletmene müsaade edemem. Peki ya torununuzun çekeceği acı, mutsuzluğu? Bırak oğlum bu safsataları... Ne devrimci düşünceler bunlar. Kadının da bir kişiliği varmış. Mutlu ya da mutsuz olması kendi elindeymiş. Yok efendim yok. Kadın seçmez. Boyun eğer. İstelene uyar. Eğer ben bu ailenin reisi isem istediğim şeyler yapılacak. Bugünden sonra Caroline evleninceye kadar evden dışarı çıkmayacak bir. Kont Gustav Hayoş'ta evlenecek iki İşte bu kadar Merhaba Hans. Ne haber? Merhaba Herr Schubert. Dönmediler efendim. Bir pusula falan bırakmadılar mı? Yok efendim. Yalnız uşaklar gelip eşyaları götürdüler. Bütün aile Balaton'daki yazlık köşke gitti. Ne demek? Daha mevsim gelmedi ki? Bu sabah yola çıktılar efendim. Kimse kalmadı. Fräulein Karolin'de bir haber göndermedi mi? Hayır efendim. Göndermemiş. Çok safsın çok iyi insansın Olayların arkasındaki şeyleri anlamıyorsun Sana anlatmak istedim bunu Ama bilmem ki ama Nasıl olur Teresa? aptal değilim ben Kendi durumumu da Karolin'in ailesini de çevremizi de bilirim Ölçer biçer tartarım Ama bizim durumumuz başkaydı Öyle gelir insana hep Bizim durumumuz başkaydı der Karolin'i bir görseydin Nasıl kararlıydı Benim çekingenliğim karşısında nasıl ataktı Nasıl söz dinlemez bir tutumu vardı bir görsen Öyledir öyle inanırım Ama şu çevre yok mu? 18. yüzyıl bitmedi daha Karolin de Viyana'nın en ünlü soylu ailesinin kızı Üstelik koskoca Kont Betle'nin torunu Ben düşünmedim mi bunları sanki Ama her şeyi hesaplamıştı Karolin Dayanacaktı kararlıydı Olamaz Frans olamaz Niye hep böyle düşler içindesin Tut ki gerçekten onunla evlendin Mutlu olabilir miydiniz? Sen üç beş kuruş kazanan bir müzisyen, bir öğretmen. Karolin evde bulaşık yıkayıp ömür mü tüketecekti? Yoksa onun parasına... Hayır. ona nasıl söz Teresa? Ama kazancımla pek hala geçinebilirdik biz. Çünkü Karolin sanıldığı gibi züppe bir kız değildir. Yaşayışı da dünya görüşü de durum. Nasıl onun... da saf saf konuşuyorsun Fransız. Bir kere bu kız ne kadar değişik düşünceli olursa olsun belli bir yaşama düzeyine alışmış Bu kadar insan mutlu oluyor da bizim mutlu olmaya hakkımız yok mu yani? İşte hep romantik, çevreyi ortama hesaba katmayan düşünceler Acı ama gerçek şu Frans Dedim ya birleşseydiniz de her gün yeni bir çatışmayla bir acıyla yıkılıp gidecektiniz Ama ben babasıyla konuştum Adam pek hala uygun görmüştü bu işi Adam senin yüzüne karşı dobra dobra bu iş olmaz diyemez ya İşi zamana bıraktı belki de Sonra o da senin gibi bir romantik olabilir Gerçekleri iyi gördüğü nereden belli Asıl önemlisi hadi kont istedi diyelim Ya Kontes? Annesi mi? Evet Karoli'nin annesi Baba yönünden onlardan daha soylu bir aileden çünkü Ben seni uyarmak istedim ama sen anlayamadın O kadar zaman Kontes sana bir yakınlık gösterdi mi? Bir kere olsun seninle görüştü mü? Ne demek? Fırsat düşmedi, karşılaşmadık. Olacak şey mi bu? Aynı evin içinde Kont'tan daha çok evde olan bir kadın... ...bir kerecik olsun sana iltifat etme fırsatını bulamaz mıydı istese? Sana hiçbir şey söylenmedi mi bu konuda? Ama Kont istedikten sonra... <gülüyor> <gülüyor> Yok, iş o kadar basit değil. Kont elbet karısının fikrini merak edecek. Onun etkisinde kalacak. Asıl önemlisi de Kontes perde arkasından bir entrika çevirmiş olabilir. Önce ders verdiğin soylu ailelerden ya, seni koparmak... Evet. ...sonra seni hor görmeleri... ...ufak tefek istiskeller... Hepsinin ağzının payını verdim ama... Mesele o değil ki, mesele seni saf dışı etmekti... ...sen bir ortamda yaşıyorsun... ...onlarca hor görülür, değersizlenirsen... ...elbette durumun sarsılacaktı... ...psikolojik bir savaş bu... Kont hepsini önleyebilirdi bunlar... Ya Kont Betlen, her şey yap açık ortada artık... ...en son ona gittiler... ...adam etkili adam, dik kafalı, eski görüşlü dayattı demek ki... <gülüyor> ama canım, Kont Esterhazi okul çocuğu mu... Asıl okul çocuğu sensin şimdi. Her topluluğun kendine göre bir tutumu var. Sen bir şairsin, bir sanatçısın. Şunu bir türlü anlayamıyorsun. Kont Esterhazi senin güzel hatırın için... ...kayınbabası Kont Betlen'le çatışmaya mı kalkacak yani? Evet, evet. Her yandan kuşatılmış gibiyim. Peki ya Karolin... ...Karolin imkanı yok sen, Bahşeymez buna? Ah Frans, kadınları da tanımıyorsun sen. Hem gerçekten üzülse, dertlense de bir gün alışır. İnsanoğlu her şeye alışıyor... Her kırılışı gün geçtikçe sineye çekiyor. Evet seni sevdiğine inanıyorum. Ama hayat akıp gidiyor. O da alışır buna. Bak günler geçti bir haber çıktı mı? Çıkmaz da. Haber çıktı Tereza. Çıkmaz dedin ama çıktı. Bak. Düğün davetiyiz. Ne diyorsun Frans? Sahi mi? Yaranın üstüne tuz biber ekme derler ya. O işte. Bu kadar da küstahlık artık. Kont Hayoş ile Karoli'nin davet etmek. Ver bakayım. Sahip delilik bu. Muhakkak kontes yapmıştır bunu. Bilmem. Ama sanmıyorum. Kont Esterhazi beni çağırıp konuştuğunda çok üzgündü. Çok nazik davrandı. Sanatın yüceliğinden filan Hı. söz etti. Ama bu defterin artık kapandığını da belli etmişti. Peki şimdi ne oluyor bu? Basit bir nezaket daveti. Bir de ne de olsa çevrede hep bir dedikodu oldu. Sen derse gittin gezdin filan. Elbette çok söylenti dolaştı dillerde. Bunu kapatmak gerek. Ben müsterim onlara nezaketi. Gideceğim bak göreceksin. Elbette gideceksin. Ama senin gibi yüce duygulu bir insana yakışır biçimde davranacaksın. Karolin'in de sevdiğin kızında bir onuru var. Çevrede bir itibarı var Sen de bütün gücünle bu durumu kurtarmaya Bu onuru sağlamaya çalışacaksın Benden öteki yanağımı da uzatmamı istiyorsun İnsan acılarını güleç bir yüz arkasında Saklamayı bilmeli Frans Tıpkı ilk gittiğin günkü gibi Bir sanatçı bir müzik hocası olmalısın Hiçbir şey geçmemiş gibi Bilmem dayanabilecek miyim acaba Dayanırsın Frans dayanırsın İnsanoğlu taştan daha sağlam galiba Nelere dayanmıyor ki <Gülüyor> Sayın konuklarımız, aziz dostlarım. Şimdi toplantımızın sanat yönüne geliyoruz. Bu mutlu günümüzde de aramıza katılan değerli müzisyen her Franz Schubert... ...bize bir şeyler çalarak törenimizi şenlendirme lütfunda bulunacak. Kendisine candan teşekkürler ederim. Buyurun, Herr Schubert. Birbirine gerçekten layık, soylu ve değerli bir çifti... ...bu mutlu günlerinde kutlamak benim için büyük bir şeref. Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar dileğimi son senfonimi onlara ithaf etmekle yerine getireceğim. Onlara verdiğim tek hediye bu naçiz dost yüreğinden kopan nameler olacak. Karolin dayanmalısın çok ayıp olur Dayanamayacağım Keşke yapmasalardı Caroline sen yürekli soylu bir kızsın Tut kendini Bak herkes seni gözlüyor Gustav bilemezsin Bağışla beni Bu, bu bir Sana karşı değil Bu, bu. Kendimi düşünmüyorum ben Karolin. Senin gururun, onurun. Gustav, kalkalım. Ne olur. Herşibert. Herşibert. Kontayhoş. Karım Karolin bir dakikanızı rica ediyor. Benim mi? Benim çok üzgün ama size muhakkak teşekkür etmek istiyor. Sizinle görüşebilecek. Bir dakika. Karolin. Franz, görüyorsun bitkinim. Çok bitkinim. Kendimi tutmak için bütün gücüm. Karolin. Karolin nasıl olur? Sen de seviyorsun beni. Şimdi anlatın bunu ama nasıl olur? Nasıl ayrılırız, Caroline? Haksızlık bu isyan ediyorum. Ben sanırdım Bak, ki... Frant, senfonini ilk seferinde gülerek kesmiştim. Şimdi de hıçkırarak. Ama sen dayanmalısın. Sen güçlü olmalısın. Ama değer mi bir hayat için? Değer mi bunca acı? Neden dayanayım? Bizim kaderimiz bu, Frant. Bütün insanlığın kaderi belki de... ...bu düzene dayanacağız. Belki ileride daha mutlu, anlayışlı kuşaklar gelecek. Ama biz şimdi kahramanca göğüs germeliyiz buna Ben... Hayır Saçma bütün bunlar Budalacı bir oyun Benim mutluluğum elden gitmiş hayatım zehir olmuş Senin sanatın var Schubert O yaşayacak Bak senfonin başarıyla bitti Daha nice senfoniler eserler Bizim aşkımız yarıda kaldıktan sonra Senfonin de yarıda kalsın O bitmemiş olsun Ne yaptın Franz bizim senfonimiz o Artık sanatada müziğe de Hiçbir şeye inanmıyorum hayır, artık. Hayır Franz, hayır. Büyük bir sanatçısın sen. Ben herhangi bir genç kız. Hatta senin ölümlü varlığın da bir şey değil. Franz Schubert adındaki genç de göçer, yok olur. Ama senin adın, sanatın hiçbir zaman ölmeyecek. İnanmıyorum, inanamıyorum. Bütün dayanaklarım sarsıldı artık. Toprağın ayaklarımın altından çekildiğini duyuyorum. Sen yere tanrılar gibi basıyorsun... Şimdiki heyecanın bile sanatçılığının gücünü gösteriyor Bunlar bizim günlük yaşantımızın üstünde Günlük değer ölçülerinin ötesinde yüce şeyler Sanat var yalnız Hepimiz gideceğiz İnsanlar, sevgi, hepsi Yeneceksin umutsuzluğu Sen anlatmadın mıydı bana Beethoven'in Nail Gençtağ değermeni kararını O bile bir sarsıntı geçirdi Ama bak ne demiş Kaderi gırtlağından yakalayacağım o kadere karşı devler gibi savaşacaksın. Biz hayatla kavgamızda yenildik. Çevreyle çatışmamızda da. Ama sen kaderi yeneceksin. Ben eminim. Hadi Franz yolun açık olsun. Sanat bizim geçici acılarımızın çok üstünde. Sen ona vereceksin artık kendini. Elini ver Karolin. Seni hiç, hiç unutmayacağım. Seni bütün insanlık... Dünya durdukça unutmayacak Frantz. Radyo tiyatrosu sona erdi. demiş Symphony. Willy Forst'un eserinden esinlenerek yazan Aliye Bökesoy. Mikrofona koyan Hamid Akınlı. Efekt Erol Tanürk'ü. <gülüyor>